Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ee, bu akşamki konuğum, değerli dostum Gönül Kıvılcım, ee, yeni romanı Babamın En Güzel Fotoğrafı ee, üzerine sohbet edeceğiz. Gönül hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, romanının dün gece e, taze bitirdim. E, ellerine sağlık. E, kadın e, odağına kadını alan bir e, roman olarak e, bana e, farklı geldiği nokta. Şimdiye kadar hep kadınların ne kadar ezilmiş olduklarından... ...nasıl mağdun olarak gösterildiklerinden... ...ve öyle bir yaşam sürdüklerinden... ...Türkiye coğrafyası söz konusu olduğunda tabii... ...bahsedilir hep bu tür romanlarda. Ama babamın en güzel fotoğrafında... ...senin özellikle altını çizdiğim bir de başka bir tarafı var. Bu kadınların aynı zamanda bir de sorumluluklarının olduğunu... ...çünkü olan biten bütün kötü gidişatın bir yanıyla hep şahidi olduklarının altını çiziyorsun. İstersen bundan konuşarak başlayalım. Peki. Evet kadın olmanın sorumluluğu insan olmanın sorumluluğundan söz edebiliriz. Aydın olmanın sorumluluğundan ve kadın olmanın sorumluluğundan. Birbirinden ayıramayız aslında bunları. Çünkü insan olarak bir şeyler deneyimliyorum ben. Aydın olarak... ...farklı şeyler deneyimliyorum... ...kadın olarak da bambaşka şeyler deneyimliyorum. Ee, burada da... E, ...kadını odağa alarak... E, ...ve güçlü bir kadını... ...odağa alarak... E, ...eksik bir hikayeyi anlatmak istedim ben. Çünkü edebiyat, roman... E, ...eksik hikayeleri anlatır, anlatmalıdır... E, ...diye düşünüyorum. E, nedir eksik olan... E, Ailemize dair, etrafımızdaki insanlara dair, kadınlara dair, tarihe dair pek çok şey eksik anlatılmış bize aslında. Biraz daha yaşadığımız topluma, kendi tarihimize, bireysel tarihimize yakından baktığımızda bunu fark ediyoruz. Sema da bunu fark ediyor. Romandaki baş kahraman. Kendi bireysel tarihinin belli bir noktasında... Çocukluğunun coğrafyasına doğru yola çıkıyor. Bu bir yandan köklere doğru bir yolculuk. Bir yandan da ona anlatılmayan hikayelere doğru. Bozkır'ın hikayesine doğru. Hem kadınların hem de Bozkır'ın eksik hikayesini anlatıyorum romanda. Bir yandan birey var çünkü bir yandan da toplum var. İkisi paralel akıyor. Çünkü ben kendi hikayemi anlatırken kendimden yola çıkarım tamam ama başkalarının hikayesine ulaşmazsam yarım olur yarım kalır sözüm diye düşünüyorum istersen başka bir soruya geçelim istersen sana dinleyicilerimiz romandan bir bölüm okuyayım çünkü olur, bunun başladığımız bu konuyla da alakalı olduğunu düşünüyorum tabii, bu bölümün tabii, tabii. yani sorularım var ama bir Parça, dinletmiş olalım dinleyenlere evet. senin sesinden. Romanın sonuna doğru bir bölüm bu. Yağmur Anadolu'da biri evvelden öteki mahşerden gelen iki kadın için yağıyordu. Genç olanın hırıl hırıl soluğundan, bozkırın kabuk kabuk kavlattığı dudaklarından, anasıyla küslüğünün yüzüne vurmuş acılığından, selamsız sabahsızlığından, günlerdir değiştirmediği urbalarından belliydi mahşerden geldiği. Sadece çayı, kahve, e, kahveyi değil, seferilik durumunda abartmıştı Sema. Hanidir yollarda, otobüslerin, minibüslerin tepesinde, tanımadığı insanların arasındaydı. Aşırıya kaçtığını biraz önce anlamıştı. Nehirden, sudan, babasıyla amcasının gölgelerinden kurtulup oturması için kendisine bir koltuk ayrıldığında. Ötekine gelince zamansız konaklarda büyümüştü. Hangi kitabı dilerse misafiri onu çıkaracaktı heybesinden. Alfabenin hangi harfinde dur denilirse Allah orada duracaktı. Zaman kıtlık zamanıydı çünkü. Kuşların yemi insanın azığı değildi kıt olan sahici sözlerdi. Ağzına sağlık. E, romanın hakikaten en hoş pasajlarından biridir bu. Teşekkür ederim. E, ve aslında bir nevi e, romanın e, özünü, nüvesini de e, içinde taşıyor sahici sözler ile. Kapanışıyla. Evet, ee, edebiyatı bize dayatılan sözlerle değil de biz kendimiz seçtiğimiz sözle kurarsak ortaya çıkan e, resim daha gerçekçi, e, daha dürüst, daha samimi olur diye düşünüyorum. E, okur da bunu seziyor sanki. Yani hem ben okur olarak, <gülüyor> ben çünkü e, bir yazar olmanın yanı sıra ben de okurum. Muhakkak. E, bunu bekliyorum kitaplardan. Beni içine alan kitaplar biraz da bir sözün peşinde olan. Yani sadece kelimeleri birbirine eklemek değil benim için edebiyat. Aynı zamanda bir söz oluşturmak. Nasıl oluşturacağız bu sözü? İşte orada demin yine kenarından konuşmaya başladığımız, kıyısından konuşmaya başladığımız kimlikler meselesi geliyor. Farklı kimliklerimizi katacağız için içine. Kadın kimliğimizi katacağız. Belki dini kimliğimizi. Çünkü Anadolu'dan bahsediyorsak eğer... ...çok farklı aslında kökenden insanlar yan yana burada. Ve biz... Kendi e, geçmişiyle, kökleriyle bağları biraz zayıf bir nesiliz ya da birkaç nesildir bu böyle e, diye düşünüyorum. E, kendimizi tanımak, kendimizle barışmak için de biraz e, yüzümüzün geçmişe doğru dönmeliyiz sanki. E, bu, geli, bu gelecek için de gerekli. Yani e, ben kimim sorusunu sorduğumuzda, yaşadığımız şehir nasıl gelişmeli sorusunu sorduğumuzda... E, Doğulu muyum, batılı mıyım diye sorduğumuzda, çocuğum yüzünü ne tarafa dönmeli diye sorduğumuzda ki bunların hepsi geleceğe dair sorular. Aslında bu geçmişle de bağlantılı. Muhakkak. Ee, dolayısıyla e, kitapta da böyle bir arayış var. Ee, ve kitabın e, yönlerinden, özelliklerinden biri de e, içinde e, Maraş e, katliamı başta e, olmak üzere e, birçok toplumsal olayı, toplumsal hafızamızda kara günler olarak yer almış olayı görüyoruz. Bunları elbette ki bir tarih kitabı yahut bir sosyal bilim kitabı gibi değil. Tam da edebiyatın içerisinde eriyerek semanın yolculuğu içerisinde bir pasaj olarak hafızanın, toplumsal hafızanın bir yansıması olarak görüyoruz. Hatta işte programdan önce de konuştuğumuz gibi bu tür toplumsal olaylara göndermelerin olduğu romanlarda ki en büyük problemlerden biri büyük bir takım sözlerle, imgelerle yahut mesajlarla o romanların kapanıyor olmasıdır mesela. Oysa senin işte babamın en güzel fotoğrafı romanın son derece naif ve son derece incelikli bir şekilde kapanıyor. Bu anlamda toplumsal olaylarla ya toplumsal hafıza ile edebiyatın arasındaki ilişkiyi nasıl kurmak gerektiğini düşünüyorsun? Hep söylenir malum toplumsal hafızası zayıftır bizlerin diye. Bu doğru. Bunun sebepleri de var. Yani dile yapılan müdahaleden, e, politikaya yapılan müdahalelere kadar pek çok sebebi var. Yani biz dönüp 40-50 yıl öncenin kitaplarını okuyamıyorsak, onun Türkçesini anlamıyorsak, sözlük gerekiyorsa e, bu hafızanın zayıf olması için bir sebeptir. Ama bunun da ötesinde pek çok müdahale var. E, işte sansürden e, darbelere kadar pek çok müdahale var. Dolayısıyla merak etmek bile, hani bilmek değil merak etmek bile bazen yasaklanmış insanlara. Birey olarak, toplum olarak pek çok vartı atlattık. Ve sanki şimdi biraz durup o, o günlere, o, o çalkantılı günlere daha sakin bir kafayla bakmanın zamanı geldi. Kitabın kapağında da belirtildiği gibi hiçbirimiz hasarsız geçmedik bu dönemden. Aynen öyle. Yani olayların en uzağında olanlar bile insansalar eğer yaralar aldılar. <gülüyor> ee, şimdi bu hafızayı tazeliyoruz. Ben kendi kuşağımın yazarlarında görüyorum bunu ve bu sevindirici aslında. Ee, meselesi olan yazarlar çoğalıyor. Evet. Ee, dediğim gibi kendine dair sorular soran Yaşadığı topluma dair Türkiye'ye dair sorular soran insanlar çoğalıyor ve Türkiye'ye dair sor soracak o kadar çok soru var ki ee, Bu anlamda heyecan verici bir toplumuz Yani Türkiye'li olmak Hem çok güç bir iş Demin de bahsettiğim sebeplerden dolayı. Ama hem de çok heyecan verici. Çünkü her an bir tarihsel dönüşümün tanığı olabilirsiniz. Kımıl kımıl, her şey kımıl kımıl. Yani toprak kımıl kımıl, insanlar kımıl kımıl, şehirler öyle. Ve bu heyecanı taşıyıp ama sakin bir kafayla sözümüzü edebiyata taşımak gerekiyor. Sema'nın da yaptığı bu aslında çocukluğun coğrafyasına geri dönerek bu bir yandan tanıdık bir coğrafya işte ırmaklar tanıdık sesler tanıdık e, gördüğü kadınlar tanıdık hala işte oturmuş e, benzer bir biçimde belki 30 yıl öncesi gibi e, çörek yapıyorlar hamur tahtasında ama bir yandan da yabancı bir coğrafya yabancı çünkü konuşulmamış konular var e, romana Anadolu kültürü e, sızdırılıyor. Alttan alta. Yani Anadolu'nun söylenceleri var. işte Selçuklu tarihi var. Ee, yükseldiği anlar var. Ama bu kültürün dibe vurduğu anlar da var. Bunları da konuşmak zorundayız. Ee, yani işte pipa bakkaya Anadolu'da tecavüz ediliyorsa bunu da konuşmak zorundayız. Geçen evet, yani gün Sadece <gülüyor> hamasetle bir toprak sevilmez çünkü. Evet, geçen gün e, e, bu konuda bir oyun e, seyrettiğim için aklıma geldi. Ama Maraş'ı da konuşmak durumundayız. E, kahramanın e, romanda yaptığı yolculuk boyunca e, berraklaşan bir cümle var zaten. E, suşular etrafımızda. Evet. Yani... E, bu Sema'nın e, roman boyunca sırtında taşıdığı e, bir cümle. Babasının ölümünden sonra e, konuyu kazımaya başlıyor babasının fotoğrafları üzerinden. Bozkırın fotoğrafları bunlar. E, bir yandan Bozkır betimleniyor bu fotoğraflarda. Bir yandan bir ailenin mutluluğu, mutsuzluğu. Evet tam da e, onu soracaktım ki e, güzel bir şekilde laf zaten oraya geldi. E, kitabın bir yerinde e, dediğin gibi Sema babasından miras kalan fotoğraflar e, üzerinden Anadolu'ya e, yolculuğa çıkıyor. E, şöyle diyorsun. Onun fotoğrafları sanki hep aynı soruyu soruyordu. Bozkır bana ne yapıyorsun? Dedikten sonra da e, adanmışlık e, meselesini e, açıyorsun şeyde e, romanda. E, Bozkır'dan, Taşra'dan. Ki e, senin önceki e, öykülerinde kitaplarında da taşra e, önemli bir e, yer tutar. E, uzaklaştıkça acaba e, adanmışlıklarımız da mı azalıyor diye düşündüm. Hmm, çetrefilli bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Çalışmadığın yerden sordum. <gülüyor> acaba bozkırdan uzaklaştıkça mı... E Olabilir. Belki şehir... E, şehir hayatı çünkü e, adanmışlık e, çok da kabul etmez. O hızıyla ve e, her şeyi hızla tüketen e, yapısıyla. Ve şehir, evet ve şehir e, biraz daha e, her şeyin Anlık, içinin boşaldığı dinlük, bir yer evet. değil mi? Evet. Yani e, sevgilerin içinin boşaldığı... Ee, ...ideolojilerin içinin boşaldığı... ...iletişimin için, içinin boşaldığı... ...yani çok konulan, konuşulan şeyler var... ...hani aşk bile... ...o kadar çok konuşuluyor konuşuluyor konuşuluyor ama... ...onun da içi boşaldı. Aynen öyle. Ee, Adanmışlık... ...bizden birkaç kuşak öncesinin... ...çok daha fazla... E, ...kullandığı ve benim saygı duyduğum... E, ...bir durum. Ve birebir yaşadığı deneyimlediği. Evet, evet birkaç kuşaktır bu suçlayıcı bir ke kelime bir yandan ama apolitik e olması e genç neslin durum bu sanırım haksızlık evet, yani. etmiyorum umarım e bu adammışlık durumundan uzaklaştırdı bizi e bir yandan kendi babasına dair acı gerçekler bulurken bir yandan da bunu sorguluyor Sema. yani. Ben hiçbir şeye kendimi adayamayacak kadar bencil birimiyim. Şehirli olmak böyle bir şey çünkü dediğin gibi zaman sınırlıyor. Ee, o koşuşturma ve kopukluk yani dayanışma duygusunun yok olduğu bir yer şehir. Aslında evet. bunun için yani dayanışmak için hakikaten çok iradeli bir şekilde mücadele etmek gerekiyor. Bunu kendine hatırlatmak gerekiyor. Yani birlikte dayanışmalıyım. Şimdi şurada işte buna ihtiyacı olan insanlar var. Yarın şu toplantıya katılmalıyım, şu gösteriye katılmalıyım. Bunu kendine hatırlatmazsan, bunu birileri sana hatırlatmazsa, şehir hayatını çok kolay unutabiliyorsun. Ki zaten evet. tam da yaşadığımız bu. Evet aslında sorun o anlamda güzel. E, bu bencillik de hatırlatılıyor kendisine e, Sema'nın yolculuğu sırasında. E, zaten bir yandan sorular sormak üzere de çıkıyor yola. Yani bu soruların bazılarına cevaplar almayacağını bilse de e, kendi duygusal hayatına dair de orada itirafları var. Onların de bazıları sadece soru. E, ama Anadolu'ya Gitmek ya da savrulmak, ee, kendi hayatına, kendi bencilliğine, kendi aşkına dair de Seman'ın sorular sordurtuyor. Fakat e, demin ki e, mesela kapanmadan yani e, 1978'de yaşanan e, ve maalesef çok vahşi bir şekilde yaşanan Maraş olayına dair bir şey söylemek istiyorum. E, ben biraz da gazetecilik damarından e, herhalde e, gazetecilikte yaptığım için daha evet. önce bu kitabı yazarken e, kitabın sonu Maraş katliamına bağlanınca bir kadının gözünden bunu anlatmak istedim. E, ve Maraş'ı yaşamış babası Maraş'ta e, öldürülmüş bir e, tanık buldum. Kendisi Mersin'deydi. ...çok teşekkür ediyorum ona, beni kabul etti ailesine. iki gün birlikte geçirdik. Ee, ve onun söylediği bir şey vardı. Yine bu adammışla bu bencillik belki mevzuna geri getirecek biz aynı zamanda. Ben bunu artık tek başıma taşıyamıyorum, birilerinin bilmesini istiyorum dedi. Ve <gülüyor> 30 yıl geçmiş aradan. İşte bu. Ee, bu bana dönüp dönüp geri gelen bir cümle. Evet bazı konuları artık birilerinin bilmesi gerekiyor. Yani biz her ne kadar başımızı kumun altına sokmaya çalışsak da birileri bizden bunu bekliyor. Yani onlar hala 30 yıl sonra gece kabuslar görüyorlar, uyuyamıyorlar. Benim görüştüğüm kişinin anlattığı buydu bana gece hala 2-3 saat uyuyabildiğini. Çocuklarının geleceğine dair kaygılar taşıyorlar. Çünkü o sorunlar bitmedi. Yani Alevi olmak bugün hala bir yük e, insanların sırtında. E, dolayısıyla bunun adını ne koyarsanız koyun. adammışlık koyun, e, dayanışma koyun. E, empati koyun. Modern şu, an, şu günlerde kullanıldığı üzere. E, birazcık ötekinin hikayesini merak etmemiz gerekiyor. Çünkü onun hikayesini öğrendiğimizde aslında... O kadar da kafamızdaki kadar belki düşman, yabancı, nefret edilesi biri olmadığını görüyoruz. Bu Alevilik meselesini de tabii ki biraz daha derin düşündüm bu kitabı yazarken. Anadolu'nun içinden çıkmış bir kültür. Aslında Alevi köyleri çok yakınımızdadır. Yani benim de çocukluğum Anadolu'da geçti. Ama onlar hep de uzağımızda bizim. Yani çünkü işte bir Alevi orucunu gizli tutmak zorunda, bir Alevi istemese de camiye, cami yapılıyor onun köyüne. İşte bir Alevi saklanmak için köyünü en ücra yere yapıyor. cemaatini gizliden gizliye yapıyor. Ve biz bunları çok fazla konuşmuyoruz. Yani ben liberal bir aileden geliyorum ve bana hep şu öğretildi. Hani, dindar olmak işte iyi bir insan olmaktır. Bunun ötesinde bir şey öğrenmedim ama e, bu yüzden de e, Alevilere karşı toleranslı olduğumu, farklı düşünceden e, insanlara toleranslı olduğumu e, düşündüm. Ama bunun da ötesinde bir adım gerekiyor. Yani onların e, bu sindirilmişliğini, onların e, tarihte... E, Sırf farklı bir inancı benimsedikleri için yaşadığı baskıları, birazcık daha paylaşmamız, biraz daha e, hikayelerine kulak vermemiz gerekiyor. Evet yani e, şeyde romanda e, birkaç kere e, döndüğün bir diğer e, altı çizilen nokta da aslında e, bu dünya alt, alt yazısı yazılmamış hayatlarla dolu e, cümlesi. E, şimdi bu... En son söylediklerinin de üzerine bu cümleyi yeniden okuduğumuzda aslında e, senin yapmakta olduğun edebiyatın bir tür e, altyazısı olmayan e, hayatlara e, altyazısı e, ekleyebilmek. Yani bu bir tür şey değil tabii ki işte ezilen halkların sesi olmak falan filan gibi bir e, hükümranlık ve bir iktidar e, peşinde olmak değil sadece e, bir tür... Alt yazısı e, ile e, dikkat çekebilmek yahut e, gözleri oyana çevirebilmek galiba. E, belki bir arayış edebiyatı bu evet. e, bir yandan da. Yani, e, ben e, bundan önceki romanım Suç Sarayı'nda da benzer bir arayışın olduğunu düşünüyorum. E, ama orada kayboldum der e, birinci sayfada kahraman. Yani e, önce şöyle başlar şu anda in, e, insanlığa dair söylenebilecek tek şey. Kaybolduğumuz der. Sonra durur düzeltiyorum. Şu anda söyleyecek tek şey benim kaybolduğum der. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bu bir e, belki çağın ruhu olarak e, betimlenebilecek bir şey. Şimdi buradan yola çıkarsanız öyle çok iddialı büyük sözler edemezsiniz zaten. Etmemeniz gerekir. Aynen öyle. Ama hepimiz insanız ee, ve özellikle romanın hikayenin odağı insandır. Buradan yola çıkarak işte o insanın alt yazısını e, arıyoruz bir yandan da nedir alt yazı hani e, şimdi kitabı okumayanlara istersen biraz daha açıklayalım e, işte diyorum annemin hayatının alt yazısı yok babamın hayatının alt yazısı yok benim hayatımın alt yazı bir yabancı filmin e, dilini bilmeyenler için hani onu anlamaları için bir metindir ya. E, sen beni görürsün, işte bana dair iki üç cümle bilirsin. Şu üniversiteyi bitirmiş, işte hayatını şu şu şu şehirlerde geçirmiş. Ee, ve bir kanaate varırsın. Ama henüz hayatımın altyazısını bilmiyorsundur. O altyazı bambaşka şeyler söyleyecektir sana. İşte benim bir de Anadolu yanım var. Ben Anadolu'nun türkülerini dinledim. Ee, i̇şte bu romanı da yazarken Aşık Veysel'in e, türkülerini dinledim. Neşet Ertaş var. Evet, Neşet Ertaş'ın. Ee, Kızılırmak kıyısında büyüdüm. Ki e, Kızılırmak bu romanda da önemli bir imgedir. Evet, apayrı bir şey gibi neredeyse karakter gibi yer alıyor romanda. Evet. E, ve bunlar e, beni yapan, e, beni bir araya getiren imgeler. E, Bunları bilmedikçe karşımdaki o genel geçer... ...resimlerden bir kanatı varır... ...ama bu eksiktir... ...yani evet. Anadolu'yu eğer... E, ...Kızılırmağa değinmeden anlatırsanız... ...eksiktir mesela... Yani ...suyun sesini de anlatmak durumundasınız... ...veya Kızılırmağ'ın... ...çizdiği o büyük yayı... ...Kapadokya'yı belirlemiştir... ...o nehir... İşte Kırşehir'i, Nevşehir, i, orada kurulmuş medeniyetleri belirlemiştir. Hititler ona Maraşanti'ye ya demiştir. Yani dönüp hatırlamamız gereken çok şey var aslında. Ve kahraman da burada hep o nehirle konuşur. Kadınsı bir şeydir bu belki. Ama ben bunun yani bu kadınsı dilin metinlere geçmesini seviyorum. Çünkü... Kadın olmak benim attığım adımları belirliyorsa eğer ki belirliyor. Yani ben Anadolu'da elemi kolumu sallayarak gezemedim. Bir kadındım. Hep bunu hatırlattım kendime. Dikkatli olmak zorundaydım. Ee, Anadolu'da kadın olmanın ne demek olduğunu biliyorum. Ee, gece sokağa çıktığımda tavrımı belirliyorsa, yani aldığım her nefesi belirliyorsa bu benim yazdığım metinleri de belirler. Dolayısıyla böyle kadınsı bir unsur da var. Kızdırmakla konuşuyor sürekli olarak e, kahraman onun fısıltılarını dinliyor, suyun sesini dinliyor. Ve e, roman boyunca aslında Sema'nın kendi köklerini e, yaptığı yolculuğu e, okumuş oluyoruz. E, programın sonuna geldik, bitti. E, aslında vardı e, sormak istediğim, konuşmak istediğim birkaç konuda ama e, belki bir başka. Sefere. Ee, Gönül katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ve e, Babamın En Güzel Fotoğrafı e, adlı yeni romanında da, da çıka geldiğin için ayrıca bir okur olarak teşekkür ederiz. E, efendim bu hafta Gönül Kıvılcım ile yeni romanı Babamın En Güzel Fotoğrafı e, üzerine küçük bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. iyi akşamlar.